Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. Efendim 1945 yılının Mayıs'ında Almanların teslim olmasıyla 2 Dünya Savaşı en azından Avrupa'da bitti. Aslında teslim töreninden önce zaten pratik olarak bitmiş sayılırdı. Çünkü Almanların artık direnecek silah, gereç ve insan kaynağı kalmamıştı. Avrupa'da bittikten az sonra Ağustos'ta da Pasifik'te sonlanarak tamamen kapandı bu kanlı defter. Gene bu kez Japonya'nın teslim olduğu tören savaşın sonu olarak kabul edildi ama aslında Pasifik'te de pratik olarak çoktan savaş bitmişti. Japonların ne hava ne de onlar gibi bir ada ülkesi için çok önemli olan deniz kuvvetlerinden eser kalmamıştı. İyi de madem pratik olarak savaşın bitmesi bu teslim törenlerinden çok daha önceydi o zaman neden mesela sivil unsur olarla kaynayan Dresden kenti sona çeyrek kalavuun harca bombalanarak yerle bir edildi veya daha da korkunçun neden Hiroşima ve Nagazaki'ye nükleer bombalar atılarak sayısız insan telef oldu. Bu son yıkım ve vahşet hamlelerinin ikinci Dünya Savaşı ile maalesef çok fazla bir ilgisi yok. Bu son güç gösterileri Müttefik kuvvetlerin birbirlerine yaptıkları kanlı birer gösteriden başka bir şey değildi aslında. Milyonlarca vatandaşını savaş süresince yitiren ancak şimdi önünde durulamayacak bir şekilde Doğudan batıya Avrupa'nın işlerini ilerleyen Rusya kol kola olduğu müttefiklerinin gözünü korkutuyordu ve madem o göz korkutuyordu o zaman onun da gözünü korkutacak hatta ürkütecek birkaç hamle yapmak elzemdi Dresden yerle bir edildi Hiroshima ve Nagasaki nükleer birer yıkıntıya döndüler nelere muktedir olunduğu gösterildi, eller eşitlendi, içler rahatladı ve İki Dünya Savaşı bitirilip yeni hesapların ve güç mücadelelerinin önü bu kez farklı aktörlerle açıldı. Ne oldu 2 Dünya Savaşı'nın sonunda olan savaşın başladığı kıtaya yani Avrupa'ya oldu aslında. Avrupa kıtası Avrupalı olmayan iki gücün Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın veya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin zaferine teslim oldular. O gün bu iki güce teslim edilen Avrupa daha hala geri alınabilmiş değil ve ne zaman gene eski kıtada eski kıtalılar hüküm sürer o da belirsiz gibi görünüyor galipler arasında müttefiki olan rakibine oranla çok daha az kayıpla ve çok daha güçlenen imalat ve finans sektörüyle dikkat çeken Amerika Birleşik Devletleri bu kazanımla kendi kıtasının içinden dışarıya kuvvetli bir çıkış yapmış oldu ve bugün Irak'tan Granada Adalarına kadar at koşturabilen bir imparatorluğa dönüştü daha önce esamesinin okunmadığı pek çok alanda artık Amerikan yaşam tarzının dayattığı ürünler ve Pazarlama politikaları da hükmetmeye başladı Bizim programımızın konusu savaşların sebep ve sonuçları değil O konu zaten kurşun asker programında işleniyor Bizim programımızın konusu koku e Neden savaştan bahsederek girdik programı o zaman Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle değişen güç dengeleri Kokuda da hiç alışık olmadığımız manzaraların belirmesine yol açtılar Bugün neredeyse her gün yeni bir parfüm lansmanıyla yaşamakta olduğumuz kokusal karmaşa bu savaşın bitimiyle yükselmeye başlayan yeni değerlerin savaş süresince geliştirilmiş yeni teknolojilerin ve yeni pazarlama anlayışlarının bir ürünü. Dev Alman kimya ile Amerikan savaş makinesinin kimyasal çarkları el birliği etmiş olmasalar yeni ve ucuz koku molekülleri kokuyla ilgili her alana ve tabi dolayısıyla parfüm dünyasına da girememiş ve maliyetleri aşağı çekememişler olacaktı. Avrupa savaş süresince kararsız dengeler içinde gidip gelmemiş olsa. Coco Chanel, savaşın bitimiyle beraber İsviçre'ye kaçıp yargılanma korkusuyla 10 yıl koku ve moda dünyasından ve tabii kendi ülkesi Fransa'dan uzak kalmayacaktı. Amerikan askerleri Paris sokaklarında alışkın olmadıkları bir burcuva yaşam tarzına şahit olup oradan aldıklarını şişe şişe gerlanları, patuları ülkelerine taşımasalar onları taşımadan önce de şehirde sergiledikleri taşralı Yankee alışkanlıklarını biraz maskeleyebilsiler. Kurtarıcı konumunda olmalarına rağmen onlara burun kıvrılmayacak, parası var ama zevki yok diye küçümsenmeyeceklerdi. Savaşın bitiminden sonraya, yani 1950'lere kadar parfüm kullanımı seçkinlerin elinde lüks diyebileceğimiz bir ayrıcalıktı. 50'lerde iki unsur bütün pazar yapısını değiştiriverdi. Bunların ilki markalaşmanın artması, ikincisi ise bir parfüm çıkarmanın yükselen maliyetiydi. Bu iki gerçekte üçüncü bir gerçeği getirdi, artan markalaşma ve yükselen maliyet önüne geçmenin tek yolu pazarı genişletmekti. Daha kitlesel bir kullanım ve daha yaygın bir satışa ulaşılmadığı sürece artık başarılı olmak ve para kazanabilmek neredeyse imkansızlaşıyordu. Bu yıllarda pazarın hakimi elbette Fransız markalarıydılar. Amerika Birleşik Devletleri topraklarında parfüm üreten markaların gözü de Fransa'daydı. Hem moda olacak koku yönüne ilişkin trend sinirleyenlerini oradan alıyorlardı. Hem de daha seçkin Fransız imajından istifade edebilmek için parfümlerine Fransızca isimler veriyorlardı. Fransızlar içinse Amerikan pazarının gereksinimleri hiç mi hiç önemli değildi. Onlar kendi ülkeleri için parfüm üretiyor. Amerikan pazarının değişen ve gelişen dinamiklerini görmezden geliyorlardı. Ancak savaşın bitimiyle ortaya çıkan bir gerçek daha vardı. O da ortalama bir Amerikan vatandaşının artık Fransız benzerinden çok daha fazla harcama gücüne sahip olduğuydu. Yani Amerika savaşta tabiri caizse bir koyup 15 almış ve zenginleşmişti ortalama Amerikan vatandaşının kabaran cüzdanı kendi ülkesinde Avon veya Max Factor gibi markaların doğmasına ve büyümesine sebep olurken ve kendine yeni bir ayrı kulvar açarken Fransızlar bu yeni gelişen alıcı kitlesinin varlığını fark etmekten uzak kaldılar. Bırakın ortalama Amerikan vatandaşına yönelik ürün konumlandırmayı Fransızlar esas boru öttürdükleri prestij parfümleri pazarında bile Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece malı gönderiyor, reklam veya mağaza içi promosyon gibi konulara hiç bulaşmıyorlardı. Promosyonu geçtim satış elemanlarına eğitim dahi vermiyorlardı. Onlar Fransızdı ve ürünleri her koşuldu. Da satardı. O zaman Amerikalılara düşen de paracıklarını bu markalara yatırıp nakitlerinin sağ almasını beklemekti. Tabii ki bu beklenen olmadı ve doğa boşluk kabul etmedi. Revlon ve Estee Lauder gibi Amerikan firmalarının Fransızların burun kıvırdığı daha kitlesel pazarlara yaptıkları hamleler Sonunda Fransızların en güçlü oldukları prestij parfümleri pazarında bile lider konumlarını kaybetmeleriyle sonuçlandı ve bu kaybedişte sadece Amerika ile sınırlı kalmadı. Fransızlar için pek de hayırlı olmayan bu savaşın kıvılcımını ise Estee Lauder ve ilk parfümü olan Yalthieu yaktı. İlk piyasaya sürülüş tarihi 1954 olan Yalthieu parfüm haline gelmeden önce bir banyo sonrası yağ olarak çıkmıştı piyasaya. Bayan Lauder'ın kendi aksini iddia etmesine rağmen kısmen anozmik olmasının yani koku alma duyusunun oldukça zayıf olmasının etkisiyle yağın bütünü içindeki koku konsantresi inanılmaz oranlardaydı ve bu güçlü ve kalıcı bir kokuya yol açıyordu. Fiyatı da Fransızlarla mukayese edilemeyecek bir seviyedeydi ve 8,5 dolara satılıyordu yağıtıyor. Nasıl bu kadar çok konsantre ve nasıl bu kadar ucuz bir fiyat olabiliyordu peki? Bu soruda gelişen kimya ve özellikle aroma kimyası endüstrisinde cevap buluyordu. Bir zamanların sadece doğal esas yağlarından yapılan parfümlerinin yerini önce ayar vermek için kullanılan sentetikler almış, daha sonra sentetikler çoğu geçip bu kez doğal yağlar ayar verici konumuna düşmüştü bu iki farklı malzeme arasındaki fiyat dengesi de Elbette çok daha ucuz olan sentetik malzemelerle yine kuvvetle bozuluyordu. O zamana kadar tene uygulanabilecek kokuyu sadece Fransız ve parfümleri olarak bilen ve bu lüks ürünlerin de kendilerine erkekler tarafından hediye edilmesini bekleyen Amerikalı kadınlar birden ellerinde ucuz, kuvvetli kokan ve kendilerinin de satın alabilecekleri Kokulu ve kokutan bir malzeme ile karşı karşıya kaldılar ve elbette bu yeni malzemeye deli gibi hücum ettiler. Estee Lauder bu hücumu daha da deli bir hale getirmek için aklına ne geliyorsa yaptı. Fransızların aklından bile geçmeyen hediyeli satışlara başladı. Kokuyla beraber küçük numuneler verdi, kremlerinden hediye etti. satıldığı dükkanların her köşesine hatta merdivenlerine bile yalf sıktırdı. Zaman zaman kendisi tezgahların arkasına geçip kendine bağlı satış eremanlarına yardım etti. Mağazaları gezen müşteriler kokuyla ilgili fikir edinebilsinler diye her parfüm standında bir şişeyi açıkta bıraktırdı ve serbestçe sıkılıp denenmesine izin verdi vesaire vesaire. Elinin ulaşmadığı yerlerde de kokuyu ulaştırdı potansiyel müşterilerine. Mağazaların müşterilerine gönderdikleri hesap özeti veya katalog zarflarının içine üzerine yaslıyor sıkılmış kağıt şeritler koyarak herkesi şaşırttı ve heveslendirdi. Bu saydıklarımın çoğu için mesela o ortaya bırakılan tester şişesi için e ne var bunda? Her mağazada zaten markaların birer şişesi açıkta durur ki bizler deneyelim diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama işte ben de size bu ulaşılabilirliğin ne zaman başlayıp bu unsurların... E, parfüm pazarlama dünyasının ne zamandan itibaren olmazsa olmazları arasına girdiğini anlatmaya çalışıyorum. Her köşede sattırmadı parfümünü Estelader Lauder çünkü o da prestijli alınması gereğine inanıyordu ama sınırlı sayıda seçkin mağazalarda bile satılsa kolayca alınabilir bir fiyatta olmasına çok dikkat etti. Yautou ve Estée Lauder bu farklı anlayış ve farklı hedef kitle seçimiyle dönemin satış rekorlarını ve tabii Fransız rakiplerinin de kalplerini çatır çatır kırdılar. Kişisel bakım ürünleriyle ünlenen Estée Lauder markasının büyüme macerasında kırılma noktası ...bir anlamda bu Yathieu parfümüyle oldu. Hatta bir ara tüm ürün satışlarının neredeyse yüzde seksenini Yathieu parfümü oluşturdu. Bakmayın böyle anlattığıma, Bayan Lauder aslında oldukça patetik, acımasız ve yalancı bir tip... ...hatta kendi adı Estee Lauder bile yalan ve uydurma. Bunlar Amerikan iş dünyasının ismi bilinen üç cadısı aslında... ...yani Elizabeth Arden, Estee Lauder ve Helena Rubinstein. Hayat hikayeleri yok artık bu kadar da olmaz dedirtecek binlerce ile dolu... Zaten onun için yağlığun kokusal profiline veya nasıl hazırlanıp piyasaya sürüldüğüne girmiyorum. O kısımlarını da Bayan Lauder'ı tek başına konu alan bir programın içinde inceleriz artık diye ümit ediyorum. Neyse sonuçta yağ ile daha önce olmayan bir pazar segmenti yaratıldı ve Fransızlar bu yeni pazarda ters ayağa düşerek yani contrepière'de kalarak ilk kez tattılar. Ama bir küçük yenilgi elbette bütün Amerika Birleşik Devletleri ölçeğinde Fransız parfümlerinin hakimiyetini silme yetmezdi. Bir Amerikan parfüm stilinden söz etmek için çok erkendi ve bunun için 70'lerin ve Revlon'un Charlie'sinin gelmesi gerekiyordu. Ama Charlie'e geçmeden önce bir nefes alalım. Çok hızlı konuştuk ve kısa bir kahve molası verelim. Rory Gallagher'dan dinliyoruz The King of Zydeco. of the Lord, French time. Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Rory Gallagher'dan dinledik The King of Zydeco. Charlie Revlon'un yani Charles Revson'un o boyacıdan aldığı sentetik boyaları küçük bir odada küçük şişelere doldurup tırnak cilası diye satarak başlattığı kitle pazarına yönelik kozmetik devinin piyasaya çıkardığı ilk parfüm ve çıkış yılı da 1973. Ne ayrıcalığı vardı bize konu oldu? Şu ayrıcalığı var. Charlie, Fransız parfümlerinin Amerika Birleşik Devletleri toprakları üzerindeki satış rakamlarını geçen ilk Amerikan parfümü. Hatta sadece Amerika Birleşik Devletleri Değil, çıktığı yıl dünyanın en çok satan parfümü olarak bütün kurguyu değiştiren dönem için 15 milyon dolar gibi dudak uçuklatacak rakamlara ulaşarak pek çok yatırımcının ağzını sulandıran bir parfüm. Bu sulanan ağızlar daha sonra başka başka markalar oldular. Kah birleştiler, kah ayrıldılar, kah birbirlerini satın aldılar ama sonunda parfüm dünyasını içindeki birbirine benzeyen ismi farklı şişelerle doldurdular. Yani bugünü bugün yaptılar. Charlie'yi birden Piramidin tepesine çıkaran iki önemli stratejik gerçek var. İlki Amerikan kadını ile ilgili yeni değerleri öne çıkarması. Yani bağımsız ve genç bir kadının varlığını kabullenmesi ve kabul ettirmesi ki bu kadın Charlie reklamlarında erkeğin poposuna şaplak atan, pantolon giymiş kariyer kadını tipiyle resmedilir. İkincisi ise prestijli lüksü falan takmadan hem seçkin mağazalarda hem de kitlesel pazara hitap eden köşe başı marketlerinde satışa sunulması. Kente yaşayan ve kentte çalışan alışan, kendine güvenli, kariyeri için evlilik planlarını birkaç yıl öteleyebilen, inisiyatif kullanmayı seven ve birazcık da maceracı ruhu olan bir kadını temsil eden parfümdür Charlie. Kadın aslında böyle değilse bile Charlie reklamları kullanıcısına kendisini böyle hissedebileceği mesajını vermekte gayet başarılı olmuştur. Gene atası Yahutluğu gibi oldukça uygun bir fiyatı vardır ve gene aynı onun gibi içindeki konsantre oranı oldukça fazladır. Piyasaya sürülüşünün zamanlaması da ilginçtir. Çünkü ona kadar olan zamanda genelde yeni yıl veya Noel hediyeliği döneminde satışa sunulurdu parfümler. Charlie, Şubat ayında piyasaya çıkar ve parfüm satın alma alışkanlığını da yıl içine bu şekilde yayar. Onun kitle pazarında yakaladığı satış ve ilginç sunum zamanlaması peşinden pek çok takipçisini de elbette beraberinde getirecektir ve koku pazarı da bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Şişedeki sıvı artık neredeyse tamamen sentetik moleküllerden üretilmiştir ve bu anlamda da geri dönülmez başka bir şeyin iyice yerleşmesinin başlangıcı olur. Dönem 1950'ler değildir Yahoo gibi artık insanların hayatında televizyon da vardır ve Revlon firması da hem yazılı basını hem de televizyon dünyasını sonuna kadar kullanır. Bu kullanım sadece reklam vermeyle sınırlı kalmaz. Charlie ve diğer Revlon ürünleri ilgisiz görünen ama izleyicileri potansiyel alıcıları olan pek çok televizyon programının sponsoru olurlar. Bunların arasında Amerikan televizyon dünyasının en bildik programları olan Johnny Carson Show veya Bill Cosby Show'da yer alır. Periyodik yayınlarda ise hem moda hem kadın hem de erkek dergilerini kullanırlar. Yani Cosmopolitan, Seventeen, Vogue, Harper's Pazar'la beraber Penthouse ve Playboy'da Revlon'un Charlie bütçesinden sebeplenir. Çok yoğun bir numune kampanyası yürütülür ve bu kampanyalara üzerinde binlerce Charlie yazan balonun havaya uçurulması gibi bugün için garip gelebilecek promosyon etkinlikleri eşlik eder. Bunlar tabii sadece Amerikan olan markaların anlayabilecekleri Amerikan tüketicilerini, ilgilendiren Hamleler Olmakla Beraber İkinci Dünya Savaşı'nın Sonundan Beri Amerikan İmparatorluğunun Dünya Üzerindeki Egemenliğinin e, Dolayısıyla Amerikan Yaşam Tarzının Coca-Cola'ların McDonald'sların Başka Ulusların Kültürlerinin içine De Kodlanmakta Olduğuyla Beraber Değerlendirildiğinde Aslında Dünya Pazarına Yönelik Sonuçları Da Beraberlerinde Getirirler Yani Amerikan Kadını Düşünülerek Pazarlamalar Yapılmıştır Ama Zaten Dünyadaki Kadınlar Da Amerikan kadını gibi olmuşlardır veya olamadılarsa da ona özenmektedirler. Köy globalleşmektedir ama her köyünde elbette bir muhtarı vardır. 80'li yıllarda bir Amerikan bombası daha patlar ve Amerikan koku dünyası tamamen Amerikalıların olur. Bu patlayan son bombanın ismi de Giorgio Beverly Hills'tir. Geçen hafta bahsetmiştim sadece sürüneni değil içinde bulunduğu ortamı da etkisi altına alan veya işgal eden saldırgan karakterdeki kokuların en önde gelen örneklerinden biridir Giorgio Beverly Hills. Büyülü bir fantaziye hitap eder bu parfüm. Tek tipleşmiş hayattan canı sıkılmıştır bu fantezinin sahibi olan kadının ve bu sıkıntıyı aşmak için aşırılığa varan uyaranları hayatında kabul etmekten korkmaz Bu müşteri tipine sunulan parfümde aşırı bir uyarandır ve sadece kadının kokmasını yeterli görmeyip ortamı da kadının kokusu gibi kokutur ve domine eder daha güçlü olan daha iyidir veya daha büyük olan daha iyidir gibi bir tanımlama varsa bunun kokusal ifadesidir yani ve bu ifadenin de ötesine taşarak bir de değişik olup sıkıntı yaratan döngüyü kırmak gibi cazip ve tatlı bir yanı da vardır. Kokusunun detayına çok fazla girmeyeceğim Giorgio Beverly Hills'in zaten farkındasınızdır bugün kokusal profillerle değil onların değiştirdiği koku tüketim alışkanlıklarından söz ediyoruz daha çok. Ancak Giorgio Beverly Hills söz konusu olunca mutlak değinmem gereken bir pazarlama unsuru var ki bu bile tek başına öncesi ve sonrası diye bir ayrıştırmaya yeterli söz konusu parfümü. Demiştim 1954'lerde Yavs bile koku sıkılmış kağıt şeritleri reklam için kullanıyordu. Ancak bunların etkisi çok kısadır ve zaman zaman da amacından sapabilir. Oysa amaç kokudan örnekleme yapma imkanı verip vakit geçirmeden satın almaya yönlendirmektir. Nasıl sapabilir amacından bu kağıt şeritler ki İngilizce'de buna blotter deniyor. Öncelikle bu kağıda kokuyu sıkma işlemi müşterinin kendisi yapar ve en uygun miktarı sıkmak konusunda e, bilinçli olduğu maalesef şüphelidir. Az sıkabilir bu parfümdeki koku moleküllerinin beklenenden çabuk havaya karışması yani fikri tam veremeden çabucak kaybolmasıyla sonuçlanabilir. Fazla sıkabilir bu da kokunun olması gerekenden yoğun olarak kağıda yapışmasına ve gene bir yanlış kokusal algıya yol açabilir. Bir diğer önemli dezavantaj da bu kokuları sıkmak için ortaya bırakılan numune şiş çok çabuk bitmesidir ki bu da artı bir maliyet unsurudur Georgia Beverly Hills bu konuda daha önce de denenmiş ancak yaygınlaştırılmamış bir uygulamayı başlatır. Kokular mikrokapsül teknolojisiyle bir kağıdın iç yüzüne konumlandırılır ve üzeri yapışkan bir başka kağıt tabakayla kapatılır. Bu içinde gerekli miktarda koku barındıran ve üzeri kapalı kağıt şerit dergilerin veya postayla giden reklam mektuplarının içine yerleştirilir yapışkan tabaka kaldırıldı ortama kontrollü miktarda parfüm kokusu yayılır ve müşteri isterse bunu bileğinin içine falan da sürüp gün boyu taşıyabilir. Bu sayede tüketici oturduğu yerden doğru bir kokusal profilin tanığı olmuştur. E, reklam mektuplarında bu kokulu kağıda bir de sipariş formu ve 800'lü ücretsiz arama hattı numarası eşlik eder. Amaç hemen denemeyi yaptırıp evindeyken müşteriden siparişi alabilmektir ve oldukça da başarılı olur bu yöntem. Tabi buna parfümün lineal çizgisel bir kurguda yapılandırılmış olmasının yani üst kalp ve baz not olarak farklı değişimlerle değil baştan sona ne kadar süre geçerse geçsin aynı kokuda kalan yapısının da yardımı olmuştur. Çünkü bu sayede parfümden edinilen izlenim süreye bağlı kalmadan doğru bir izlenimdir. Georgia Beverly Hills tanıtım kampanyası bu yeni tip koku kağıtlarının ilk yaygın kullanıcısı olarak bugün bile devam eden bir akımın başlatıcısı olur. Özellikle Kasım veya Aralık aylarında tuğla boyutlarında bir moda dergisi satın aldığınızda siz de muhtemelen bu kağıt striplere rastlayacaksınız içinde. İbreyi Fransa'dan Amerika'ya döndüren 3 parfümden bahsettim. Kısaca özetleyeyim zaten sizin de dinlediklerinizden çıkarabileceğiniz gibi aslında Fransızlar kokunun kendisiyle sanatsal derecede ilgiliyken Amerikalılar parfüm satmak için kokunun ikinci planda kalabileceğini ve önemli olanın konsept, sunum, ulaşılabilirlik dolayısıyla pazarlama bileşenlerinin farklılaşmış dengesi olduğunun altını başarıyla çizerler. Gene Amerikalılar o döneme kadar lüks bir dilimde kalmış olan koku kullanma alışkanlığını Gerek fiyat gerekse satış noktalarındaki çeşitlemeyle daha alt pazar dilimlerine indirerek inanılmaz satış hacimlerine ulaşmayı da başarırlar. Yathlü Amerikan kadınını kendi parfümünü kendisinin de satın alabileceğini ikna eder. Charlie dönemini iyi saptayarak kendisine doğru bir tüketici profili çizer ve Georgia Beverly Hills'te de zaten artık Amerikalıların hakimiyetine geçmiş parfüm endüstrisinde farklı tanıtım araçları kullanarak parfümün ekonomisinin gözden geçirilmesine sebep olur. Bu üç örnekten sonra artık net bir değişim vardır. O da şudur ki parfüm artık yüksek bir satış rakamı işidir. E, kitle pazarına veya prestij pazarına hangi dilime olursa olsun çok çok satmalı, maliyet karşılaması ve yüksek kar bu satış vasıtasıyla yakalanmalıdır. Bunun doğal sonucu da kısalan raf ömrü, aynı marka altında çoğalan parfüm çeşidi, şişenin içindeki kokulu sıvının başrolden en iyi yardımcı oyunculuğa geçmesi ve doğal olarak da kokusal farklı. ...önemini yitirerek yerini kavramsal farklılığa terk etmesidir. Peki bu mudur yani? Durum bu kadar ümitsiz midir? Haftaya niş parfümlere değineceğiz ve bakalım orada bize ümit verecek şişenin içindeki kokulu sıvıya tekrar başrolü kazandırabilecek bir anlayış veya çaba var mı? Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami.yahoo.com Bugünkü yayınımızda geçen konulara ilişkin görselleri günün ilerleyen saatlerinden itibaren facebook.com taksindedir.